O yeri yayıp döşeyen, orada dağlar, nehirler meydana getiren, orada her türlü meyveden, erkekli dişili iki eş yaratandır. O geceyi gündüze bürüyor, şüphesiz bunlarda düşünen bir kavim için Allah'ın varlığını gösteren deliller vardır.